Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü Vesselamu Aleyküm ve Seyyidil Murselin Muhammedin ve Aleyküm ve Sahbihi Ecmain Muhterem dinleyicilerimiz Bizleri iman ile Kur'an ile ve ve afiyet ile bu dersimize, konuşmamıza tekrar muvaffak kılan, kavuşturan allah Teala'ya sonsuz hamdü senalar ederiz. İyyâke <Sessizlik> ne'abüdü ancak sana ibadet ederiz ve iyâke nesta'în ancak senden yardım isteriz. Bu cümleyi celilede de idik. Şimdi inşallah konuya girelim. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Abbas hazretleri radıyallahu anhüma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yeğeni olur. Hazreti Abbas'ın oğlu olur. O zaman da çok küçük idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bir defasında bindiği mübarek devesin arkasına bindirdi. Kendi arkasına aldı onu. Giderken kendisine şöyle hıtap etti. Ya gulam, ey çocuk Ey benim yeğenim, yavrum diyor. İnni uallimuke kelimat. Bak şimdi sana birkaç kelime öğreteceğim. O mübarek çocuk da o kelimeleri nasıl ezberledi, nasıl aklına tuttu. Hadis olarak bize rivayet etti, bak bize kadar gel. Şimdi ne babalarda böyle bir hikmetli söz var, ne çocuklarda öyle bir kafa var. Şimdi koca adamlar bile bir araya gelseler hiç böyle bir şeyler konuşmuyorlar. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ufacık çocuğa bile, bak ne vaazlar etti, o vaazlar bize kadar geldi, dikkat edin. Demek ki bu çocuktur demeyin. Çocuğa da doğruları konuşun. İlimler anlatın. Marifetler, hikmetlerden bahsedin. O çocukların kafaları teyip gibidir. Sen öyle boş geçiyor anlamıyor zannetme. Üç yaşına çocuğun kavradığını sen kavrayamazsın. Çocuklara hikmetli konuşalım. Ey çocuk diyor. Ey yavrum. Bak sana bazı önemli kelimeler öğreteceğim. Şimdi dinle. İhfezillâhe yahfezke. Sen Allah'a koru ki Allah da seni korusun. Söze bak şimdi. Bir saat izah ister. Ama vakit o kadar yok. Allah'a koru ne demek? Allah muhtaç değildir haşa korunmaya. Allah'ın dinini koru. Kur'an'ını koru. Dostlarını koru. Allah'ın emirlerini koru. Sınırlarını koru. Beş vakit namazı korudun mu? Devam ettin mi? Allah'a korumuş olursun. Oruca devam ettin mi? Zekata devam ettin mi? Hacca devam ettin mi? Zinadan kaçtın mı? İşkiden kaçtın mı? Kumardan kaçtın mı? Allah'ın sınırlarını korumuş oluyorsun. Geçmemiş oluyorsun. Açmamış, taşmamış oluyorsun. Allah'a koru ki Allah da seni muhafaza etsin. Sen Allah'ın emirlerini tutarsan, yasaklarından kaçarsan, dur dediği yerde durursan, yürü dediği yerde yürürsen, İslam'a göre yaşarsan Allah Teala seni her yerde korumaya taahhüt ediyor. Sen Allah'ı koru, Allah da seni muhafaza etsin. <Sessizlik> Yavrum sen Allah'ı koru, Allah'ın dinini koru, İslam'ı yaşa ve yaşat, hangi zamanda ve zeminde olduğuna bakma, kim ne der diye tenkite aldırma, Efendim şu beğenir mi, şu sever mi, şu söver mi, şu döver mi, şu işten atar mı vesaire endişe yapma. Sen Allah'ın dinini nerede olursan ol, yaşa ve yaşat. Her nerede? Allah'ın mülkündeyiz. Dünyanın tamamı Allah'ın mülküdür. Allah'ın mülkünden çıkmadık ki. O zaman Allah'ın dinini yaşamakla mükellefiz. O zaman sen Allah'a muhafaza edersen Allah'ı Allah her zaman Celle Celaluhu, Önünde bulursun. Önünde bulursun ne demek? Haşa. Allah mekandan münezzedir. allah Teala bizim önümüzde yürümez. Yürümekten münezzedir. Önünde bulursun ne demek? Yanında bulursun. Ne demek yani? Yardımcın olarak bulursun. Allahü Teala her zaman sana zahir olur, destek olur, nasir olur, muin olur, yardımcı olur. Allah-u yardım ettiğinde kimse mağlup edemez. Onun için sen Allah'ın Kur'an'ını koru. Bak işte şimdi bu sohbetleri dinleyenler, dinletenler Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin, ilimlerinin unutulmaya, terk edilmeye yüz tuttuğu şu zamanda, şu garip zamanda fitne fesat içerisinde Allah'ın kitabını koruma çabası gösterenlerdir. E demek Allah'ın kitabını korudun mu Allah da seni koruyacak demektir. Sen Kur'an dinledin, dinlettin. Sen Kur'an unutulmasın diye gayret ettin. Allah'ın dini yaşanılsın, yaşanılsın. Namaz kılınsın, kıldırılsın. Çoluk çocuğa öğrettin. Bütün çevrene, İslam'a hizmet ettin. E tamam işte Allah'ı korudun demektir. Allah'ı koru, sen her zaman onu önünde bulursun. Mekandan münezzeh olarak. İdâ selte fesellâ ya Ey çocuk! Bak ben sana ne öğretiyorum? İsteyeceğin zaman, dua edeceğin zaman feselillah ancak Allah'tan iste. Ne isteyeceksin? Sağlık Allah'tan işte. Ne istiyorsun? Rızık Allah'tan iste. Ne istiyorsun? Hayırlı evlat Allah'tan iste. Ne istiyorsun? Helal efendim, para iş, hayırlı eş Allah'tan iste. Hepimize emir ediyor kâinat met. İsteyeceğin zaman Allah'tan iste. Ve isteyen defeste imbilla. Yardım istediğinde Allah'tan yardım iste. Yardım isteyeceksin. Yetişin diyeceksin. İmdağ bağıracaksın. Allah'a çağır. Celle Celaluhu Allah'a nidaat. Allah ya Rabbi de. Ya Allah de. Ya Rahman de. Ya, ya Rahman der demez işi bitiririz. İşte birisi yola çıktı. Bir seferde efendim sahrada bir kulübe gördü. Gece oraya misafir oldu. Oranın sahipleri de eşkıya adam. Bunu hoş ağırladı falan. Halbuki mesele adamı uyutacak ondan sonra soyacak. Buyur işte yedirdi neyse. Ondan sonra adamın tabi devesi var. Deve çok değerli o zaman şimdiki bir Mercedes jip kadar. Adamın devesi var devede erzağı var vesairesi var üzerinde para altın bir şeyler olur. adamı. Adam uyur uyumaz geceliğin sen adamı bağladı kıskıvrak adam uyandı ama işten geçti. Şimdi çölün ortasında karanlık gecede kim sana yardım edebilir? Kime bağırsan duyar. Balığın karnında Yunus Aleyhisselam kime seslense duyar. Denizin karanlığı, büyük balık küçük balığı yutmuş. Yunus Aleyhisselam küçük balığın karnında, o büyük balığın karnında, o denizin içinde, denizin dışı da zaten sifiri karanlık gece. Fena dafiz zulümat, karanlıklar içerisinde seslenen kim? Yunus Aleyhisselam. La ilahe illa ente subhanek. Senden başka ilah yok ancak sen varsın. Seni tenzi ve tesbih ederim. Dediği zaman ya buyur kulum" diyen kim? Arşta yalvarırken e, Muhammed Mustafa Ay, sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Sidretül Müntaha'da, "Ettehayyatu lillahi diye zikrettiğinde, dua ettiğinde, Allah'a met ettiğinde duyan kim? Arştakini de duyan o. Denizin dibindekinde duyan o. Kayaların içindekinde duyan o. Musa aleyhisselam aburdu ki "Ey Musa, sana acayip bir muayet göstereyim ister misin? Buyur ya Rabbi." Asan ile onun asası da her işi gör mübarek. Vur asan ile şu kayaya. Bir vurdu. Koca kaya yarıldı. içinden bir kaya daha. Vur o kayaya. Vurdu o kayaya. İçinden bir kaya daha. Vur o kayaya. Vurdu bir kaya daha. Üç tane kayanın içinden çıkan karınca. Orada oksijen mi var? Hava mı var? Yiyecek mi var? Nem oranı ne kadar acaba? Size baksan hiç orada bir şey yaşamaz dersiniz. Adam şimdi İsa Aleyhisselam diyor. E, İsa Aleyhisselam ölmüştür diyor. Ya Resulullah bu İsa Aleyhisselam ölmedi İkinci kaç semada yaşıyor. Kıyametten evvel dönecek. <gülüyor> Kıyamet günden evvel dönecek diyor. Allahu Teala buyuruyor. Kıyamet alameti olarak inecek. Daha henüz ölümü tatmamış. Ayet var, hadis var. Bunca delil var. Adam ilahiyatta profesör olmuş. Meal yazmış. Kalkıyor diyor ki ya orada atmosferde oksijen yok ki nasıl yaşayacak diyor. Ey Allah'ım manyak kulu. Sen nasıl profesör oldun? Sen nasıl tekhan oldun? Sana bu diplomayı veren kim? Allah usturan ağzına sürülecek adetin aklın yok mu ya? Atmosferde oksijen yok da orada yaşayacağım yaşayamaz. Embelekler nasıl yaşıyor? Ondan sonra Allahu Teala dünyadayken adama oksijen lazım olabilir. Ama oraya aldığı adama oksijen lazım etmeyebilir. E sen o zaman git cennette de şeyi kur tane falan götür oraya bakalım cennetteki oksijen oranı nasıldır. Orada nasıl yaşanacak acaba? Senin aklın ahiret hayatına veya da ruhani hayatta veya işte şu anda bedeniyle yaşıyor. Aynı bizim gibi bedeniyle yaşıyor ama Allahü Teala ona tabi bir, özel bir hayat vermiştir, özel bir yaşama imkanı vermiştir, senin benim anladığım manada değil. Ama tabi ki bizim gibi bedenle ölümü tatmadı ve lakin tabi ki o atmosferde ona göre yaşayacak imkanlar Allah yaratıyor. E şimdi üç kayanın içinde karınca nasıl yaşıyor senin aklın buna eriyorsa? Kaplumbağa nasıl çıkıyor? Kaç kayanın içerisinde kaplumbağa nasıl çıkıyor? Sübhane men yarâni ve ârifü Mekan ve O karınca tesbih ediyor. Bu kayaların içerisinde beni gören, durduğum yeri bilen, konuştuğum sözü duyan ve bana rızkımı buraya kadar yollayan beni unutmayan Allah'a tesbih e Oradaki karıncayı unutmayan Allah seni beni mi unutacak kocaman adamız ya. Ne endişe ediyoruz aç kaldık öleceğiz diye. Merak etme sen Allah'a yalvar. İsteyeceğin zaman Allah'tan iste. Yardım istediğine Allah'tan yardım iste. Allah işidir. Celle Celle'ye bak balın karnındakini de duyuyor. Kayanın içindekini de duyuyor. Efendim? Arçtakinde duyuyor. Yeselu Göktekiler de ondan istiyor. Yerdekiler ondan istiyor. Balıklar ondan istiyor. Karıncalar ondan istiyor. Kuşlar ondan istiyor. İnsanlar ondan istiyor. Jinler ondan istiyor. Kulliyeminü evi. Her an Allahü Teala kullarının ihtiyaçlarını görüyor, isteklerini veriyor, öldürüyor, diriltiyor, yaratıyor yaşatıyor, rızıklandırıyor. Rabbimiz Tebareke ve Teala. Ya hiç etmiyor bana ne demiyor. Sen kimsin demiyor. Tanımadım demiyor. Filin istediğini karıncaya göndermiyor. Karıncanın istediğini file göndermiyor. Şaşırmıyor. Ya. Filin rızkı karıncaya gitse karınca patlar. Karıncanın ki file gitse fil zayıflıktan ölür. Allah her canlıya rızkını sevk ediyor. Yarattığını yaşatıyor. Bakıyor. 13'ün istediğinde ondan iste. Bütün insanlar ve cinler. Mevla buyuruyor. Bir tepede toplansalar. Her biri benden ayrı ayrı ayrı istekte bulunsalar. insanlar cinler. Bu ne kadar biliyor musunuz? Artık katır trilyonlar. İnsanlar şimdi 7 milyar üstünde var. 70 milyar altında var. Kıyamete kadar gelecekler var. Cinler insanların belki on misli o melekler. Bütün yaratıklar bir tepede düzlükte bir arazide toplansalar. Allah istese toplar. Mahşerde nasıl toplayacak? Her biri de diyor benden ayrı ayrı ayrı, ayrı şeyler isteseler. Ben de onların her birinin isteklerini versem. Hiç de şaşırmaz. Kimin ne istediğini karıştırmaz. Bize olsa iki kişi konuşsa birine deriz ki ya dur kardeşim adamın ne dediğini anlamıyorum. Tek tek konuşun. Peki herkesin istediğini duyar. Herkesin istediğini versem diyor. Ne kadar benim hazinelerim eksilir? Sizin biriniz diyor iğneyi denize daldırsa sonra kaldırsa. O iğne denizden ne kadar su eksiltirse. Benim mülkümden de diyor hepinizin isteğini vermek o kadar bir şey eksiltir. Yani hiç eksilmez demek. E böyle bir zengin Allah varken fakir fukara dilencilerin kapısında ne dilenip duruyorsun ya? İnsanlardan istiyorsun istiyorsun. Latesel enne buniy adem hace ve selil izi abwahu la tuhceb. Allahı Ne güzel dedi şair. Allah'ın dostları ne güzel söylediler. Sakın Adem oğlundan bir şey isteme diyor. Kapıları kapanmayan Allah'tan iste. Kapılar kapandı, resmi değerler kapandı, iş götüreceğiler kapandı, doktorlar kapandı, eczacılar kapandı. Nebette eczane arıyorsun, dolanda dolap. Ondan sonra herkes uykuya daldı. Şimdi Allah'ın kapıları açık mı? Açık. Sen diyor kapılarını kapatanlardan bir şey isteme. Hiç kapılarını kapatmayan Allah'tan iste. Hele herkes kapıyı kapattı mı allah Teala? Gecenin üçte ikisi geçip, üçte biri kaldım. mı? Teheccüt vaktinde tam açıyor kapıları allah Ardına kadar, kabul kapılar. İcabet kapıları. Öyle bir Allah ki Celle Celaluhu insan ne kadar iyi huylu olsa ne kadar da cömert olsa bir istersin iki istersin üç istersin en sonunda en cömert adam bile. E kardeşim yani hakikaten taciz ettin der yahu. Sen diyor insandan bir şey isteme. Çünkü insan oğlunun en iyisi bile biraz fazla istediğimi mi kızar diyor. Hiç kızmayan da bulamam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha ahlaklı bir insan dünyaya gelmedi innekele ahlakı kulkunun azim Kur'an onu en büyük ahlak üzere olarak Allah niteledi. Böyle olduğu halde fakirin birisi geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona zırhını verdi ya. O kadar da pahalı diye şey. verdi, gitti sattı pazardan. Aldı parayı, yedi on sonra geldi bir daha. Işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de zırhını gördü Hazreti Osman aldı getirdi Resulullah'a diye etti pazardan. İkinci defa verdi ona zırhı. Gitti bir daha sattı, bir de aldı parayı. Baya da para alıyor yani. Üçüncü defa bir de bir daha geldi. Rasulullah Efendimiz bir şey şaka yapar gibi yani. Esalü'lentem tacirun. Ya dedi kusura bakma da dilenci misin tüccar mısın bir anlasak dedi. Bu kadar dediği için bile Allahümme sâile felâ tenar sakın dilenciyi kovma ayet geldi. Tabi şimdi biz olsak yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük ahlak güzel olduğundan yani dilenci misin? Biz olsak herife zırh kafasına geçiririz. Ulan kaçıncıdır lan bunu mara bir defa yuttuk. Sen hukkabaz mısın? Nesin bu? Kaçıncı bu? Ben en kıymetli malımı veriyorum sana üçüncü defadır satıp alıp parayı yiyorsun bir daha getiriyoruz E insan diyor ne olursa olsun iki defa istedin üçüncü de kızar. Ama Allah da öyle bir Allah ki istemeyene kızar. Şimdi bir adam duayı kesediyor diyor allah Teala diyor ki bu kulumun bana hiç ihtiyacı kalmadı bu niye dua atmıyor ya? Bak herkes isteyene kızar Allah istemeyene kızar. Onun için ancak senden yardım isteriz. İste Allah'tan. Celle şanu celle dua dua dua. Sonunda mutlaka kabul eder. Görecek. Menlem yeselillah yağdab aleyh hadis-i şerif. Kim Allah'a dua etmez ve ondan bir şey istemez, Allah ona gazap eder diyor. Ne büyük Allah ki istemeyene kızıyor ya. Ne zengin Allah ki verecek yer arıyor ya. E sen niye bu Allah kapısını bıraktın? Acizlerin kapılarında dolaşıyorsun. Körler sağırlar birbirine ağırlar diyorsun. Neye yarar ya? Senin gibi bir kul elinde ne var? İşte Rasulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? İstediğin zaman ancak Allah'tan işte Yardım istedin ancak Allah'tan yardım iste. Valem, ey oğlum, yavrum, şunu iyi bil. İnnel ibad, lev istemeû, alâ en yenfeûke bişey, lem yenfeûke bişey, illâ bişeyin katketebeullâhu lek. İnsanlar, cinler, bütün kullar bir araya gelseler, sana bir fayda vermek isteseler, sana bir iyilik yapmak isteyenler Allah'ın yazmadığı, takdir etmediği hiçbir iyiliği asla sana ulaştıramazlar. Anam babandan daha çok sevenin acıyanın olmasın. Bütün insanların 7 milyar insan şu anda bir insana şifa vermek için yönelse, ellerinden gelen her imkanı seferber etse, ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Eğer Allah sana bir fayda vermeyi dilemişse, şifa yaratmayı murad etmişse, onlar da sebep olur ayrı dava. Ama Allah yazmadıysa, dilemediyse, takdir buyurmadıysa bu kadar insanın hiçbir yararı olmaz diyor. Peki madem ki Allah'ın yazmadığı bir şey olmaz. Bu kadar insanın da Allah yazmadıysa bir yararı olmaz. O zaman sen evvel kimden isteyeceksin? Ya Rabbi yazı senin elinde. İstediğini yazarsın, istediğini silersin. Bana sıhhat yaz, bana afiyet yaz, bana şifa yaz, bana deva yaz. Allah'tan isteyeceksin. Sen gidiyorsun, doktora yalvarıyorsun. Ama şu var. Doktora da demeyeceksin ki doktor bey ne var Allah yazdı da sen de beni ameliyat ettin sana hiç teşekkür etmiyorum ha böyle de bir terbiyesizliğin lüzum yok. Yeşkürün, yeşkürün. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez onun için allah Teala diyor ki kullara teşekkür edin bana şükredin bana ham dedin. yani yaratıcının ben olduğunu bilin ama aracı olan kullara da ne yapın teşekkürünüzü yerine getirin İyi o zaman para da vermesin sen şimdi eczaneye ya. Doktora da para vermezsin. Sen Allah yazdı yaptın lan ne vereyim sana dersin çıkar gidersin. Öyle olur mu? allah Teala buyuruyor ki kulun hakkını kula benim hakkımı bana. Kullarında hakları var Rabbinizin de hakları var. Benim hakkım yaratıcılık hakkıdır. Benim hakkım hakların en büyüğüdür. Benim hakkımın üstünde hak olmaz. Onun için bilin ki kimsenin size ben yazmadan bir yararı olmaz. Ve alemennel ibad le viste mu alâ bir şey. La yadurru neke bir şey. İlla bir şeyin Allah aleyk. Bütün insanlar cinler bak 7 milyar insan 70 milyar cin olsa hepsi toplaşsa bana zarar vermek için. Beni öldürmek istiyorlar mesela. Beni hasta etmek istiyorlar. Beni sıkıntıya sokmak istiyorlar. Mesela Allahü Teala benim aleyhime bir kader yazmadıysa benim hakkımda bir ölüm bir hastalık bir keder yazmadıysa insanların ve cinlerin hiçbir planı sökmez ve Allah'ın yazmadığı bir şeyle bana zarar veremezler. Rufi'at-ı laklam ve ceffet-i Oğlum diyor Kalemler kaldırıldı Sayfalar kurudu Yani Allah'ın kalemi kaderi yazdı Yazılan kıyamete kadar olacaktır bozulmaz Artık kimse Bir şey değişeceğini sanmasın Kalemler kaldırıldı Sayfalar kurudu Yani Allah'ın yazısını kimse bozamaz Rabbimiz Tebareke ve Teala Hakkımızda ne yazdıysa o olacak. Onun için biz duayı bırakmayacağız. Peki hoca efendi Allah yazdıysa bu da bozulmaz. Bozulmayacaksa da ben dua etsem de bir şey yaramaz. Bak yine yanlış anladın. <gülüyor> <gülüyor> Hadis-i sevse ne buyuruyor? Benim kaza ve kaderimi bile ancak dua geri çevirebilir. Tirmizi hadisidir bu. Yani ne demek? Ben senin dua edip etmeyeceğini bilirim ona göre yazarım Allah buyuruyor. Sen dua et benim kaza kaderimi bile ben değiştirebilirim. Benim kaza kaderimi başkası değiştiremez diyorum ben. Ben değiştiremem demiyorum. Yamhulla maşavi izbit. İstediğimi silerim istediğimi bırakırım Allah buyuruyor. 40 seneli gömür yazmışsam silerim, 60'a çıkarabilirim ama ben yapabilirim. Benim 40 yazdığımı kim dünya bir araya gelecek 41 yapamaz. Ama ben istersem 40 60'a çeviririm Allah buyuruyor. Ben istersem hastalığı şifaya tebliğ ederim. Ben istersen fakirlik halini zenginliğe değiştiririm. Çünkü ben kadirim. Ben kimse beni bağlayamaz. Ben de beni bağlamam. Ama ve lakin ben size diyorum ki benim kaza ve kaderimi geri çeviren ancak nedir? Duadır. Kime yalvaracaksın? Bana yalvaracaksın. Ancak benden yardım istersen, bana dua edersen, bana yalvarırsan dua ile ömrün de artabilir, işin de rast gelebilir, fakirliğin de zenginliğe dönebilir, çocuğun da olabilir Olmayacak neler varsa Allah oldurabilir. Yaratan ancak allah Teala. Onun için kapımı bırakmayın. Fayda gelse benden bilin. Zarar gelse benden bilin. Kulların da hakkını verin. Velakin benden başka yaratıcı olmadığını iyi bilin. Ona göre dua edin. Şimdi tabii ki İyâken este'in. Bu çok su kaldırır. Bu hamur çok su kaldırır. Sabahlara kadar konuşacak konu var benim şimdi kafamda ama o kadar takatım da yok tabii. Burada çok önemli bir husus vardır. O da nedir? Hoca efendi ne var? Senin bu sohbetine göre biz şimdi doktora gitsek. Ey doktor ne olur bana şifa ver elimden tut yardım et desek. Biz gavur mu oluyoruz? Haşa gavur olur musun? Ne? Niye gavur olasın? Yaratanı Allah bil doktoru da sebep bil. Ama bunu soranlar var. Peki biz şimdi bir adama gidiyoruz. Ne olur bana yardım et yardımcı ol. Tut elimden ben bunu aldım diyoruz. Benim durumum ne olur? Gidiyoruz Eyüp Sultan Hazretlerine. Ey Eyüp Sultan, ey Allah'ın velisi, ey Resulullah'ın sahabisi, ey büyük dost. Şefaat et bana diyoruz, himmet et bana diyoruz. Resulullah'a gidiyoruz. Şefaat ya Resulullah, yardım et bana ya Resulullah. Şefaat yardımdır. E peki burada ne oluyor? İşte vahabiler, bazı sapıklar, şirke düşüyorsunuz, gavur oluyorsunuz diye milleti kandırıyorlar. Allah'tan başka yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şefaat istemek, Evliya Allah'tan himmet istemek, Kabirlerine gidip ziyaret ederken tut elimden bana yardım et diye dilekte bulunmak, ya Şeyh Kadri Geylani demek, ey gavs yetiş ya gavs yetiş demek, Allah'ın velilerine çağırmak, nida etmek veyahut işte do zahiri alemde birinden yardım istemek vesaire bu gibi konuların İslam'da yeri nedir, hükmü nedir, caiz midir, değil midir, meşru mudur, değil midir, günah mıdır, sevap mıdır, hayır mıdır, şer midir? Bütün bunları size delilleriyle, detaylarıyla, tafsilatıyla inşallah, ancak senden yardım isteriz ayetinin bunlarla çelişip çelişmediği hususunda önemli bir konu ile buluşmak üzere hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül